Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve savaşları. Bir, Bedir ve Bedir'in sebepleri. Ve işte böyle semavi bir ihtişamla Bedir'e gelindi ve artık ilahi kelimetullah yaparken, yani Allah Celle Celaluhu'nun yüce adını, en masum duygu ve düşüncelerle etrafta neşrederken, onu engellemeye çalışan insanlara karşı son darbesini vuracaktı ve diyecekti ki, bundan böyle Allah adının dört bir yanda anılmasını engelleyemeyecek, ve ona açık sineleri baskı altına alamayacaksınız. Evet, onun namucelili bir yere takılıp kalmamalı. Bütün sinelere girmeli ve bütün gönülleri huzura kavuşturmalı. Bütün engelleri bertaraf etmek için ilahi kelimetullah maksadıyla ilahi kelimetullah'ı esaret altında kalmaktan kurtarmak, onun yapılmasını bütün insanlıkça prensip olarak kabul etmek, fikir ve düşünce hürriyetine giden yolları açmak için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Mekke'de insanca yaşama hakkı tanımayan o gözü dönmüş kafirlere son darbesini indirecekti. Ayrıca Müslümanların o güne kadar kazandıkları bütün mal ve menalleri ellerinden gitmişti. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Mekke'den uzaklaştırılırken beraberlerinde fazla bir şey götürememiş, ...mallarını, mülklerini, servetlerini Mekke-i Mükerreme'de bırakmış... ...öyle hicret etmişlerdi. Ve Mekkeliler, Müslümanların gözlerinin önünde... ...bu malları develerin sırtlarına yükleyip... ...Şam'a, Yemen'e götürüyor ve satıyorlardı. Şimdi Medine civarından geçecek olan kervandaki mallar... ...onlarındı. Ve bunu mutlaka almalıydılar. Bir de sağda solda Müslümanların önlerini kesen... Onları tehdit eden, Müslüman olan herkese akı karayı seçtiren, kimilerinin mızraklarla göğüslerini delen ve ciğerlerini dışarı çıkaran, kimilerini yurtlarından, yuvalarından eden, tam bugünkü jif yaptığı gibi düşmanlar mutlaka sindirilmeliydi. Evet, onlara son darbeyi vurmak suretiyle diyecekti ki, kuvvet onların elinde değil, kuvvet hakkın elindedir. Ve kim Hakk'a teslim oluyorsa, Allah Celle Celaluhu onu kuvvetli kılacaktır. Bugün olmasa da yarın, bütün kuvvetler, güçler Hakk'ın eline geçecektir. Ve bir gün gelecektir ki, sözü Hak söyleyecek. Gönüllere Hak düşüncesi hakim olacak. İnsana ve insanla gelen yüce manaya herkes temenna duracak ve saygı gösterecektir. Ve işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunun kavgasını veriyordu. Bu arada, kavim ve kabirelerden mütehayyir ortada kalmış olanlar vardı. Bunlardan bazıları İslam'a girmek istiyorlardı ama, Kureyş'in zulüm ve işkencesinden korkuyorlardı. Bu mütehayyir ve müteredditler ayaklarını kaldırıyor fakat adımlarını atamıyorlardı. İşte bunlara adım attırma sırası gelmişti. Kuvvetin Allah'ın elinde olduğunu ve kuvvet dengesinin Medine lehinde değiştiğini gösterecek ve onlara itminan verecekti. Korkmayın, tasalanmayın, inanıyorsanız yani mümin iseniz Allah Celle Celaluhu er geç size fereç ve mahreç ihsan edecek, kapıları pencereleri sonuna kadar açacak ve siz huzura saadete mutluluğa uyanacaksınız diyordu. O, sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyordu. Müteredditler de Bedri Kübra sonunda anlayacaklardı ki, artık kuvvetler yer değiştiriyor. Mekke'deki küfür yobazlarının bize yapacağı bir şey kalmadı diyecek, ve Medine'ye, medeniyetin başkentine, medeniyet düşüncesiyle gelen, o yüce insan, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme yönelecek, ve, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Hakikatiyle yeni bir anlayışa uyanacaklardı. A. Bedir'deki kuvvetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Megazi ve Siyer kitaplarının nakline göre Bedir'e 305 insanla çıktı. Bulunup bulunmadıkları ihtilaflı olanlarla bu rakam 313'e ulaşıyor. Bazı kitaplar bu rakamı Hazreti Davud'un arkasında Calut'la savaşan askerin sayısına denk tutarlar. Evet bu iki dönemde de insanlığın kaderini değiştirme operasyonu yapılmakta, karanlığa karşı ışık ordusuyla gidilmekte, haniflik gerçeğinde İshak zirvesiyle İsmail zirvesi temsil edilmekte olduğundan her iki ordunun sayısı da 313 olabilir. Evet, Muhyiddin İbni Arabi'nin fesusunda anlattığı gibi birinin başında hilafeti temsil eden Hazreti Davud diğerinin başında ferdiyet ve gavsiyeti temsil eden makamı ferdiyetin sahibi Ferdi Ferid Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bedir ordusunun iki adet süvarisi 30-40 adet tedevesi vardı. Müslümanların bu kadar az imkanlarına ve iki atlarına mukabil, karşı tarafın tam iki yüz atı bulunuyordu. Bir ata karşılık yüz at. Bir süvariye karşılık yüz süvari kavga edecektir. Müslümanların üç yüz on askerine mukabil karşı tarafın asker sayısı bine yakındı. Bu, her insanın üç dört insanla yaka paça olması demektir. Kureyş o güne kadar askerlik sanatı adına bilebildiği şeylerle donattığı bir orduyla yani o günün şartlarına göre tam tekmil ve müsellah bir ordu nasıl olursa işte o şekilde silahlandırılmış olarak gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusuysa oraya kadar o 5-10 devenin sırtında nöbetleşe gelmişlerdi. Hem de 200 kilometrelik bir mesafe kat ederek Bunları bilmekte fayda var. Zira çöl, yaz, sıcak, Ramazan ayı, halk oruçlu ve 200 kilometrelik bir mesafenin aşılması. Çöl nedir? Bedir nerededir? Hacca gidenler bunu az çok bilirler. Bugün o yollarda benzin istasyonları var. Onları ve bazı vahamsı yerleri yok farz etseniz ki bunlar çok yeni şeyler. Gözünüzün kestiği kadar kum göreceksiniz. Yer yer fırtınalar ovul duyacak, sizi tehdit edecek ve siz bu arada iki aylık yolu birkaç güne sıkıştırmaya çalışacaksınız hem de yürüyerek. İşin bir diğer yanı da Müslümanlar Kureyş kervanını tehdit gayesiyle yola çıkmışlardı. Ne var ki muradı ilahi başkaydı ve onlar istemeyerek bu noktaya sevk olunmuşlardı. Allah Celle Celaluhu Enfal suresinde kendi muradını şöyle anlatır. Ve iz yuedukumullah ihda't ta'ifeteyn enneha lekum ve teweddun en geyra zati'ş-şauket tekuunu lekum ve yuridullah en yuhikka'l hakka bikelimatihi ve yeqta' da'ira'l kaferin li yuhikka'l hakka Allah, iki taif eden birini size vaat etmişti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa, suçluların hoşuna gitmese de, hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için, Allah, sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkârcıların kökünü kesmek istiyordu. Enfal Suresi 7-8 b buluşma noktasına doğru. Allah Celle Celaluhu bunu murad ettiği için Müslümanların arzusu niyeti başka olsa bile evirip çevirdi ve onları kervanla değil de muharip birlikle karşı karşıya getirdi. Müslümanlar kervanı takip edip kıstırıp mallarını geri almak niyetindeydiler. Halbuki Cenab-ı Hak onlara bir daha ebedi olarak mallarını başkalarına kaptırmama yollarını açıyordu. Evet Müslümanlar kafirin başına öyle bir yumruk indireceklerdi ki, kafir bir daha kendine gelemeyecek, sürekli sendeleyip duracaktı. Artık bundan böyle, işte El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh Fehvasınca hak galebe çalacak ve hiçbir şey hakkın üzerine çıkamayacaktı. Allah Celle Celaluhu bunu murad ediyordu. Kim ne murad ederse etsin, Maşallah o kan ve lâm yeşâ lem yekun. Allah ne murad ediyorsa o olur. Allah'ın olmasını murad etmediği de olmaz. Ve mâ teşâun illâ en yeşâ Allah. Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz. İnsan suresi 30, Tekvir suresi 29 esaslarına göre Allah celle celâluhu Bedir'e gidilmeyi murat buyurmuştu. Onun habib ve Edibi de bunu seziyordu. Gökler bir başka türlü bakıyordu o mübarek Ramazan'da adım adım Kadir gecesine doğru gidilirken. Zemin bir başka türlü tebessüm ediyordu. Hatta Bedre vardıkları zaman orada kendi sınırları dahilinde sekine yağmurunun yağması başka bir mana ifade ediyordu toz toprak yatışmış, kuyular suyla dolmuş ve yağmur damlalarıyla beraber adeta melekler de inmişti. Vaka melekler de inmiş ve müminlerin nişanlarını takıp size benzemek için böyle yaptık demişlerdi. Ve o gün müminlerin parolası ehad, ehaddı. Herkes Allah bir deyip kükürleyecekti. Hurbaları bembeyaz, Tıpkı kepenler gibi. Çünkü oraya gelirken nerede düşmanla karşılaşırız? Nerede onunla yaka paça oluruz? Ne olur ne olmaz? Bizi biraz ötede huri ve gılmanlar karşılayacak deyip, Arafat'ta hacıların elbiseleri gibi bembeyaz urbalar giymiş, öyle geliyorlardı. Öyle bir geliyorlardı ki görmeye değerdi. Bu mübeccel sefere iştirak edememe burukluğunu yaşayanlar da vardı. Rüyasında bile Resul-i Ekrem'in yanından ayrılmayı düşünmeyen Enes bin Nadır da bunlardandı. Bulunamamış ve bir sene bu hicranla yanıp tutuşmuştu. Hicran ki en müessir duadır. İsterseniz ben de sizlere ızdırap ve hicran talebinde, masiva ile alakalı hicran talebinde bulunayım. Allah Celle Celaluhu ızdırabı, çileyi, hicranı zihinlerinize, kalplerinize saçsın ve uykularınızı kaçırsın. Evet, perişan milletimiz ve sizin gibi düşünen perişan milletler için ızdırap içinde yatıp kalkma, ızdırapla inleyip durma öyle müthiş bir duadır ki, bin rekat namaz kılsanız, hatta bu namazı Kabe'de eda etseniz, bin defa tavafta bulunsanız, sonra da el açıp yalvarsanız, Yine ızdırap duasının ve muzdaribin duasının seviyesini tutturamazsınız. Evet ızdırapta ağzınızı açıp, ''Ya Rabbi'' demediniz ama, ızdırabınız size uyumayı haram kıldı. Sabaha kadar fasılasız düşünüp durdunuz. Ah benim Türkistan'daki kardeşlerim, ah benim Afganistan'daki kardeşlerim, kim bilir yine hangi bacımın başörtüsüne el uzatıldı. Kim bilir nerede hangi anam kıstırıldı ve ırzına tecavüz edilmek istendi. Cuma Bala'daki kardeşlerim, Gümülcine'deki kardeşlerim, Sofya'daki kardeşlerim, İskeçe'deki kardeşlerim ve camilerin izi bile kalmayan o koca sultanların camilerle donattığı Kavala'daki kardeşlerim ve daha neredekiler, neredekiler? Evet, ızdırap öyle müthiş bir duadır ki, bu dua Allah'a doğru teveccüh ederken, bütün gök ehli amin der. Izdırap, müminin kıymetler üstü kıymete ulaştığı bir andır. Ve o an, mutlak dua ile daha da verimlileştirilmelidir. O an ki, insanın şakakları zonklar, kasıklarına sancı girer ve ellerini kasıklarına koyup ızdırapla döner. Çünkü o anda din kardeşleriyle ve kendi gibi düşünenlerle beraberdir. Zaten biz de bunu gerçekleştirmek için varız. Bunu yapamayacaksak, bizim için yerin altı da birdir, üstü de birdir. Zilletle yaşamaktansa, yani benim insanımın, benim milletimin hakkına tecavüz edilecek de benim elimden bir şey gelmeyecekse, bizim için yerin altı Yerin üstünden daha hayırlıdır. Sahabe de Bedir'e, İşte bu anlayışla güle oynaya gelmişlerdi. Çünkü önlerinde cennet vardı, Ebediyet vardı, Ve Allah hoşnutluğu vardı. Melekler o gün onların o tavırlarını öyle beğenmişlerdi ki, Onlar, Ehad, Ehad dedikçe, Adeta semalar deliniyor, Ve aşağıya tabur tabur melek iniyordu. Sanki daha Bedir başlamadan, Bedir'in zaferini kutlamak ve o zafer adına bir şehrayin, bir donanma gecesi tertip etmek için melekler yeryüzüne iniyorlardı. Gören görüyordu. Başlarında beyaz sarıklar ve sırtlarında beyaz urbalar. Niçin beyaz urbalar? Çünkü sahabe Bedir'e gelirken beyaz urbalarla gelmişti. Dillerinde parola, ehad, ehad. Evet böyle karşılıyorlardı oraya gelirken, ruhları gibi simsiyah elbiseler içinde gelen Mekke müşriklerini ve kocamış küfür babalarını. Bedir'e güle oynaya gelen sahabenin biri, güle oynaya bir ağacın başına çıkmış hurma yiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Bugün kim Allah'a iman ederek, ve sevabını Allah'tan bekleyerek burada savaşıp ölürse cennete girer. Beşaretini duyunca dakika fevt etmeden elindeki hurmaları savurdu. Ve bunların eliyle ölmekle cennete gireceksem bu cana minnet dedi. Sonra da düşman dalı dalıverdi. O gün bu sahabi Bedir'de muradına ermişti. Esasen bu arzu onların müşterek duygu ve düşünceleriydi. Onun için oraya şevku tarab içinde gelmişlerdi. Bu öyle önemli bir dinamiktir ki hiçbir gücün bunu aşması mümkün değildir. Ve işte bu asker, bu ruh, bu şuur içinde hazırlanmıştır. Böyle güle güle ölüme giden askerle savaş edilmez. Çünkü o adeta elinde iki can taşıyor. Yani dünyayı da ukbayı da hakir görüyor. Ve sadece Allah diyor, yollara düşüyor. Başa çıkılmaz bu ihlas ve rıza topluluğuyla. C- Sistemli Ordu Bedir sayesinde çöl, aynı zamanda sistemli bir ordu görüyordu. Bu ordu sayesinde çapulculuk tarihe karışacak ve dünya yeni bir sistemle tanışacaktı. Zira bu ordunun başında insanlığa sistem getiren, nizam getiren ahenk getiren insan vardı. <gülüyor> Rahman Suresi 79 gibi ayetlerle insana bakan, onu anlatan bir surede üç defa mizanın, dengenin ahengin ehemmiyetini anlatan Allah Celle Celaluhu mizan emrini, mizan disiplinini en güzel şekilde temsil eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir mizan ve denge insanı olarak düzenli bir ordunun başında bedre göndermesinden daha tabiine ne olabilirdi? Keşif kolları vardı ve cahiliye bunu bilmiyordu. Bu keşif kolları doğrudan doğruya hayatın içinde öylesine pişmiş yetişmiş kimselerdi ki Böyle ikinci bir kadro göstermek mümkün değildi. Bu keşif kolları, 20'ye yakın seferiyle çölü didik didik etmiş ve sırf bir tatbikat olsun diye değil, doğrudan doğruya hadiselerle boğuşa boğuşa yetişmişlerdi. Hasımlarıyla karşılaşma, onlarla yüz yüze gelme, açıktan açığa onlarla hesaplaşma ve yer yer en mahrem noktalara kadar sokulma. En has toplantı yerlerinde belvele olup inleme. Evet, bütün bunların hepsi onları öyle yetiştirmiş ve öyle bilemişti ki, Aynı eğitimden geçmeyen birinin onlarla baş etmesi mümkün değildi. Düşman nerededir? Düşman haberlerini ulaştıran ulaklar nerededir? Kervan nerededir? Yol emniyeti nasıl temin edilir? Bütün bunları çok iyi biliyorlardı. İlk defa çölde, Hatta belki de insanlık tarihinde böyle yıldırım hızıyla hareket eden keşif kolları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde gün yüzüne çıktı. Nasıl mı? Bakın askerlik ve istihbaratla iştigal etmemiş o zat bir ordu tertip ve teşkil ediyor. Yol emniyeti sağlanıyor. 200 kilometrelik bir mesafeyi yaya ve deve yürüyüşüyle kat ediyor. Ve bununla beraber, yolda herhangi bir engelle karşı karşıya kalmıyor. Çünkü onun o yıldırım timleri, o ana kadar çölü yirmi defa taramışlar. Rota şurasıdır, güvenli yol burasıdır, şurasıdır tespitini yapmışlar. Ve bu sayede bir yabancı kuşa, kendilerine ters bakan bir kartala dahi rastlamadan, Bedir'e kadar emniyet içinde gelmişlerdir ve bu çok önemli bir meseledir. D kuyuların bulunduğu noktaya doğru. Ordunun aram edeceği yer Bedir kuyularının başıdır. Düşman da orayı yakalamak isteyecektir. Düşman 200 atlısıyla hızla oraya doğru gelmektedir. Ama feraset ve akıl almaz hız müminleri onların önüne geçirmiştir. O havalide Bedir suyun bulunduğu tek yerdir. Ve bu suyun başı Müslümanlar tarafından tutulmuştur. Böylece Kureyş bir kere daha felç edilmiş oluyordu. Bu esnada keşif kolları, kervan nerede onu da iyi takip ediyorlar. Burada işi hallederlerse onun hakkından da gelmeyi düşünecekler. Zira o kervanda Mekke'de bıraktıkları malları var. Onu mutlaka istirdat etmelidirler. İşin hukuki gereği olarak mallarını gasp edenlerin ellerinden geriye almalıdırlar. Müminler bu ile planlar yapıyorlardı ama Allah Celle Celaluhu başka bir şey murad etmişti. Küfür bütünüyle sindirilecek ve bir daha baş kaldıramayacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu sağ sol merkez birliklerine ayırmıştı. Ve bu o güne kadar bilinen şeyler de değildi. Bunlardan merkez muhacirin ve ensarın ileri gelenlerinden teşkil edilmişti ki bunlar Allah Resulüne ölümüne biat etmiş kimselerdi. Tek başlarına da kalsalar verdikleri sözden dönmeleri mümkün değildi. İşte merkez kuvvetine böyle insanlar yerleştirilmişti. Bu insanların başına da yine birçok defa rüştünü ispat etmiş Hazreti Ali ve Said bin Muaz radiyallahu anhuma getiriliyordu. Bunlardan biri muhacirinin, diğeri de ensarın başına getirilmişti. Hazreti Ali radıyallahu anh ki, hususi faziletle sahabenin en büyüğüydü. Umumi fazilette ilk üç halifenin, ondan üstün olduğuna dair umumi kanaat ve ittifak vardır. Fakat hususi durumu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cibilliği yakındığı, o haneye ait bazı esrara vukufiyeti, Allah Resulü'nün neslinin ondan devam etmesi ve bütün evliyanın ser tacı, iptihacı olması, evet bütün bu durumlarda onun bir eşi daha yoktu. Yedi yaşında Müslüman olmuştu. Küfrün tozu toprağı onun eteklerine asla bulaşmamıştı. Dokuz yaşlarındaydı ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'in ileri gelenlerine, ''Bana içinizde yardımcı olacak kim var?'' dediğinde, elindeki su testisini bırakıp eliyle göğsüne vuran ve ''Ben varım ya Resulallah'' sözleriyle kükreyen bir yiğitti. Yaşı 17'ye ulaştığında ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edeceği zaman, ona kendi yerine yatmayı yani ölmeyi teklif etmişti. Etmişti de bu çiçeği burnunda delikanlı, bu teklifi cennete davet gibi sevinerek kabul etmişti. Evet. Hazreti Ali radıyallahu an hayatında hiç tereddüt soluklamamış bir insandı. Ve bu koç yiğit Bedir'de muhacirinin başında bulunuyordu. İsabetine kurban olayım. Allah Resulü nasıl da adam seçmesini biliyordu. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anha gelince o da ayrı bir fazilet abidesiydi. Sadakati herkesçe müsellemdi ve daha sonra aldığı yara sebebiyle ölüm yatağına düşünce söylediği sözler bunun en güzel şahidiydi. O gün şöyle demişti, Allah'ım eğer senin uğrunda bir savaşa daha iştirak edeceksem beni yaşat. Yoksa beni hemen huzuruna al ve o hastalığında vefat etmişti. Cenazesi teşhi edilirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının ucuna basa basa yürüyordu. Niye ya Resulallah diye soranlara da, bütün gök ehli bu cenazeyi teşii için indi, yere basmaya utanıyorum cevabını veriyordu. Bu ne seçme, bu ne yerinde intihaptır ve işte bunlar merkezi tutuyorlardı kumandan zilletle yaşamaktansa, izzetle ölümü tercih edecek insan olursa, asker kaçar mı? Onun kellesini verdiği yerde asker vermez mi? Zaten asker de şehitlik arayarak gelmişti oraya kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu merkezin içinde, yani bu etten kemikten kalede muhat bulunuyordu. Onun kılına bile dokundurmazlardı vallahi. Çevresindeki bu ölüm ideali insanlar, Bütünüyle bertaraf edilmeden ona ulaşmak mümkün değildi. İşte o sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir merkezin başında bulunuyordu. Merkezin umumi bayrağını Mus'ab bin Umeyr taşıyor. Bu ne müthiş manzara. Bu nasıl seçmedir. Uhud'da inen bir kılıç sağ kolunu götürüyor, sancağı sol tutuyor. Bir kılıç da o kolunu götürünce, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı tek kalkanım kaldı. Vur bir de boynuma vur diyen ukvaya göre programlanmış bir ruh. Mus'ab radiyallahu an elinde bembeyaz bayrakla merkezde duruyor. Sağ cenah, sol cenah güzelce tabiyelenmiş ve az ileride öncü kuvvetler yerlerine almış emir bekliyorlar. Arkadan da redif takımlar geliyor. Başlarında Kays İbni Ebi saat radıyallahu an teker teker tırnaklarını sökseniz, of demeyecek kadar mukavim ve kararlı bir insan. Öyle bir sistemle geliniyor ki, o güne kadar, o günün erkanı harfleri harpleri, böylesini ne görmüşler ne de biliyorlar. Zaten Kureyş'in belini kıran hususlar da işte bunlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, oraya değişik bir sistemle gelmesi, daha baştan onların köhne sistemlerinin hiçbir işe yaramadığını ilan ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir sistemle onlarsa darmadağınık ve eski usullerle mukayyettiler. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ordusunun içinde bulunuyordu ki, bu da Müslümanlar için ayrı bir güç, ayrı bir dinamizm kaynağıydı. Zaten, Ölürsek beraber ölürüz. Kanım kanınızın, canım da canınızın önündedir demişlerdi. İmamın raiyetine emniyet ve güven terkin etmesi çok önemlidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu en iyi şekilde yapmıştı. Canım canınızın önünde, kanım kanınızın önünde, size ilişirlerse bana ilişmiş sayılırlar demişti. Diyordu ve bu sözler onların kulaklarında çınlarken... O da onların aralarında dolaşıyor ve aralarında yürüyordu. Zaten oraya kadar develere nöbetleşe binerek gelmişlerdi. Canım çıksın, keşke ayağını başımıza bassaydı. İki kişi de onun bindiği deveye binerek oraya ulaşmıştı. Bu zatlar fevkalade üzülüyor ve Senin namına biz yürüyebiliriz, sen bin diyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap veriyordu. Me entuma bi aqva minni ve ma ana bi aghna an al Siz kuvvet bakımından benden daha kavi değilsiniz. Ecrü sevaba ihtiyaç bakımından da ben sizden daha müstani değilim. Evet bunu zaman ve mekanın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyordu. Siz benden daha kavi değilsiniz. Ecrü sevaba ve cennet ihtiyacına karşı ben de sizden daha müstani değilim. Bu emirler emiri, öyle insanlar içinde insanlardan bir insan olmuştu ki, onlarla oturup kalkıyor ve yanlarından hiç ayrılmıyordu. Onlarla aynı sofraya oturuyor, aynı yemeğe kaşık çalıyor ve aynı yeri paylaşıyordu. Eşitlik ve müsavaat, Fransız ihtilalinden beri insanların dillerine pelesenk ettikleri bir kelime. Acaba o günden beri eşitlik denen, müsavat denen şeyi hiç gören var mı? Onu sadece Saadet asrının insanı tanıdı. Hem de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hayatının en sıkıntılı döneminde gökler bütün kapılarını ona açtı ve onu bağrına bastı. Evet o, sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Cennet hurileri teşrifatçı gibi yollara döküldü. Melekler başlarını kaldırım taşları gibi ayaklarının altına koydular. Ve nizaminin dediği gibi, yarım hilal atının ayakları altında nal haline geldi. Cennet kal gitme dedi. Fakat o, sallallahu aleyhi ve sellem, yine de dönüp insanların arasına geldi. Büyük veli Abdülkuddüs Bu hadiseyi zikreder ve yeminle şöyle der Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaştı Allah'a yemin ediyorum ki Ben oralara çıksaydım Bir daha geriye dönmezdim Ve bunu bir başka veli değerlendiriyor İşte nebi ile veli arasındaki Aşılmaz büyük mesafe Nasıl aşacaksın ki o, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Evet o, Allah katında bu durumda, görüldüğü gibi kendisini insanlardan bir insan saymakta ve her halinde insanlarla beraber olmaktadır. İnsanlık müsabatı onunla gördü. Ve bir gün bulacaksa yine onunla bulacaktır. Bu beklenti, hukukun kendi özünden kaynaklanıp gelişen kaçınılmaz bir realitedir. Ve işte çöl, bu orduyu çok önemli bir yanıyla da görüyor. Çöl için bu büyük şeref, o gün çölün etekleri mücevherlerle doluyor. Ve bu çöl, o gün cennet bahçeleri kadar izzet ve şerefe ulaşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Orduyu bizzat kendisi tanzim edip mevzilerine yerleştirdi. Ardından merkezde büyükçe bir kuyu kazdırdı, bu kuyuya harp müddetince yetecek kadar su dolduruldu. Daha sonra da diğer kuyuların hepsi körletildi. Düşman kuyulara güvenip hazırlıksız gelecek ve kuyuların durumunu görünce de tamamen kolu kanadı kırılacaktı ve öyle de oldu. Ordunun tanzim şekli mükemmel olduğu gibi hareket tarzı da pevkaladeydi. Askerler nerede ok, nerede mızrak ve nerede kılıç kullanacaklarını çok iyi biliyorlardı. Sağ cenah ne zaman, sol cenah ne zaman harekete geçecek, arka kuvvetler ne zaman müdahalede bulunacaklar, hepsi zamanlama açısından çok güzel ayarlanmıştı. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi otağını kurduğu yer o kadar üstün bir ferasetle seçilmişti ki, en büyük erkan harp ki bu oydu, ancak bu kadar isabetli bir yer seçebilirdi. Bütünüyle harp sahasına hakim bir yere otağını kurdurdu. Sağ cenah, sol cenah, arka kuvvet olduğu gibi görünüyordu. Ayrıca göndereceği haberler ve askerlere ulaşması gereken taktikler anında duyurulabilecekti. Artık her şey tamam, az sonra harp başlayacak. Ve müşriklerin o müsellah kuvveti karşısında beş on şehitle kendilerinden üç dört kat daha fazla düşmanı hak ile yeksan edip geçecek. Daha önce de işaret edildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün askerlerine parola da vermişti. Herkes Allah bir manasına ehad ehad diyecekti. Ehad Allah Celle Celaluhu'nun ismidir. Allah Celle Celaluhu'dan başkasına ehad denmez. Ehad zatında birdir. Kul Allahu ehad. Ki tevhid-i uluhiyet ve tevhid-i rububiyeti ifade eden bu mübarek surede de ki Allah birdir. İhlas suresi bir denilmektedir. O öyle birdir ki ikincisi yoktur. Vahid'in ikincisi ifneyn'dir ama ehad'in ikincisi yoktur. Ehad rakamlar içinde tektir. İkincisi, üçüncüsü olmaz. Yani Allah, niyeti muhal birdir. O gün parola, Ehad, Ehad'dir. Ve onlar, Ehad, Ehad dedikçe, Sanki veraların verasından bir ses onlara, Le bey kullarım demektedir. Ehad isminin, Parola olarak seçilişinde bir hikmeti bu ise, ikincisi de parola Mekkeli tarafından o güne kadar bilinmeyen bir husustu. Müminler bu sayede hem birbirleriyle irtibat sağlıyor, hem de hep bir ağızdan ve tek ses halinde öyle gür bir sada çıkarıyorlardı ki, müşriklerin kalbi korkuyla çarpıyordu. Zaten hepsinin üzerinde kefen bezleri gibi beyaz elbiseler, onlara ayrı bir dehşet salıyordu. Hak cephesi ise ölümü hangi köşede yakalayabiliriz düşüncesi içindeydiler. Evet, müminler sadece bunun hesabını yapıyorlardı. E, ilk mübareze. Genel tanzim mahfuz, teker teker her strateji için anında kararlar veriliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbike sonuluyor ve bunlarda hiçbir falsa olmuyordu. Önce üç mübariz çıkardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ensardan olan bu üç mübariz çok önemli kimselerdi. Ölüme susamış ve durmadan şehadet arayan bu insanlar değil o anda karşılarına çıkacak müşriklerle, herküllerle, gılgamışlarla bile savaşabilirlerdi. Fakat Kureyşliler gururla biz Medine'nin rençberleriyle, çobanlarıyla savaşmayız deyip kendilerini helak edecek kibre sığındılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in beklediği de buydu. Bilemeyiz belki taktiği de oydu. Bunu siyer yazmıyor ama zihninde hazırlamış olduğunda şüphe yok. O, "Kum ya Hamza. Kalk ya Hamza. Kum ya Ubeyde. Kalk ya Ubeyde. Kum ya Ali. Kalk ya Ali." diyecektir. Bu ordular kadar büyük 3 insanın İkisi amca çocuğu, birisi de amcası. Ölüme ilk gönderdiği insanlar kendisine neseben en yakın olanlar. Karşı taraftan da üç mübariz çıkmıştır. Utbe, Şeybe ve Utbe'nin oğlu Velid. Ve düşman son şokla karşı karşıyadır. Bu en güçlü kabile reisi, iki kardeş ve oğulları, Bedir'in ortasında kılıçtan geçirilince, Düşmanda moral kalmayacak ve bozguna sürükleneceklerdi. Ve mübareze esnasında öyle de oldu. Karşı tarafın üç mübarezi de birer bozgun imzası gibi bedirin ortasında cansız yatıyorlardı. Müslümanlar şehit namzedi Ubeidiyi moral bozma mevkisinden alıp amca zadesi cennet rehberinin huzuruna getirmişlerdi. Düşmanın morali bozulmuş. ...dövüşmeden daha çok dövünüyor. Harp edeceğine çapulculuk yapıyordu. Bir kere aralarında utbenin, şeybenin ve velidin gayretiyle harekete geçen insanlar vardı. Bunların ölmesi diğerlerini paniğe ve öfkeye sevk etmişti. Hedefler farklıydı. Her ağızdan bir ses çıkmaya başlamış ve orduda ahenk tamamen bozulmuştu. Bu ise onları... Müslümanların ok ve mızraklarına sonra da kılıçlarına hedef olmaya doğru sürüklüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara şuurlarını alt üst edecek şekilde öyle bir darbe vurdu ki şaşkın şaşkın sağa sola koşuyor ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Zaten oraya gelirken de bir mefkureleri yoktu. Kitle ruh haleti değerlendirilmiş ve kinin, nepretin Öfkenin önünde sürüklene sürüklene oraya gelmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse ise Bedir'e yüksek bir mefkure, yüksek bir gayeyi takiben gelmişti. i̇lâ Kelimetullah. Evet mefkure çok önemlidir. Ebu Cehil'in, Şeyben'in, Utben'in, İbni Ebi Muayt'ın, Umeyye İbni Halef'in niçin savaştıkları belli değildi. Onlar bir hınçla orada insan öldürmeye gelmişlerdi. Yapacakları bu şeyle Kabe'nin izzeti yükselmeyecek. Çevrelerindeki insanlar arasında itibarları artmayacaktı. Eskiye göre hiçbir kazançları yoktu. Olamazdı da. Zira oraya bir kinle, bir nefretle, bir gayızla gelmişlerdi. Müminlerse yüksek bir gayeyi takip ettirmek için oradaydılar. Evet Allah Celle Celaluhu'nun yüce adını cihanın dört bir yanında bayraklaştırma düşüncesi onların varlık gayesiydi. Herkesin kalbi bu duyguyla atıyordu ve böyle bir dava için ölünseydi değerdi. Çünkü Allah için ölüyorlardı. Allah için ölünce de gidip Allah Celle Celaluhu'ya ulaşacaklardı. Allah'ı bulan hiçbir şeyi kaybetmemiş aksine pek çok şey kazanmıştır. İşte her mü'min, böyle bir düşünce, ve böyle bir ile savaşıyor, ve bu ile hayatı istihkar edip, hafife alabiliyordu. Karşı taraf ise hayatı en önemli şey sayıyor, ve adeta yaşamak için yaşıyordu. Şayet Bedir, onlar için zafer olsaydı, Ebu Cehil yemin etmişti, içki içecek, kadın oynatacak ve eğlenecekti. Oysa Müslümanlar orada namaz kıldı, dua etti, Allah'a kurbiyet yollarını araştırdılar. İşte iki topluluk arasındaki fark. Biri adeta semalarda ve huzur içinde, diğeri ise çukurların en derininde ve ızdırapla kıvrım kıvrım. Ve ümmetin firavunu yıkılıyor. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir'in tam kızıştığı andı. Allah Resulü'nün bir avuç kum alıp düşmanın yüzüne saçtığı ve yüzleri kararsın buyurduğu anda adeta kelle alınıyor, kelle veriliyor ve her şey kelleler üzerinde dönüyordu. Tam o sırada yanıma sülün gibi iki delikanlı süzülü verdi. Belki de boyları tutsun diye Bedre gelirken parmaklarının uçlarına dikilenlerdi. 15-16 yaşında iki delikanlı. Biri sağımdan sokuldu ve bana şöyle dedi: "Bana Ebu Cehir'i gösterir misin amcacığım? Sordum: "Ne yapacaksın?" Cevap verdi: "Allah'a söz verdim. Allah Resulü'nün bu düşmanını görürsem öldüreceğim." Şimdiye kadar imanın, iman nurunun önünü engelleyen Kur'an nurunun neşredilmesine mani olan bu karanlık ruhu, yemin ettim vallahi görürsem öldüreceğim. Öbürü ondan saklıyordu durumunu. Sol kulağıma eğildi, o da, amca, bana Ebu Cehil'i gösterir misin diye soruyordu. Ona da aynı soruyu sordum, ondan da aynı cevabı aldım. Derken bir aralık Ebu Cehil'i gördüm. Parmağımla işaret ettim. Elimi daha indirmemiştim ki, bir köheylan gibi Ebu Cehil'in yanında biti vermişlerdi. Az sonra da birkaç kılıç darbesiyle onu yere indirmişlerdi. İçlerinden biri ciddi yaralanmıştı. Koca yiğit yaralanmıştı ama insanlık tarihinde köprü temsil edenlerden biri ve Allah Resulü'nün bu ümmetin firavunudur dediği en büyük kafir de yıkılmıştı. Bu yiğitler Avf İbn Haris Muavviz İbni Haris ki iki kardeşti. Daha net tanımak isterseniz bunlar Uhud vakasında oğullarını, kocasını, kardeşini şehit verdikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesine dudaklarını koyup da kullu musibetin senden sonra bütün musibetler çok hafiftir diyen Sümeyra radıyallahu anhânın oğullarıydı. Ana oydu. Oğullar da bunlar. Bir cehalet tepesini aşmış, öbür tarafa geçmişlerdi. Uhud'da umduklarını bulmuş ve Allah'a gidip ulaşmışlardı. Aslında onlar bedre gelirken de işte bu yüksek idealle gelmişlerdi. Sözün özü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine bütün bir hayat boyu kötülük yapan, insanlığa, hakikate, ilme ve irfana, Bunlardan öte iman ve İslam'a karşı tavır alan, işte bu küfür yobazlarına karşı ilanı harbediyor ve onlarla hesaplaşıyordu. Ama hesaplaşmada son sözü söyleyeceği ana kadar, adımlarını öyle isabetli, öyle dengeli atıyordu ki, ne bir arıza, ne bir kusur, ne bir falso, ne de fiyasko. Sanki Bedre elli defa gidilmiş, düşmanla elli defa karşılaşılmış... Ve sanki o tatbikat, o stratejiler elli defa tatbik edilmiş gibiydi. Evet, hiçbir yanlışlık yapılmamıştı. Gül bahçesinde yürüyor gibi oraya kadar gelinmiş, Allah Celle Celaluhu'nun inayet ve keremiyle de zafer yâb olunmuştu. Zafer ayrı bir zaferi doğurur. Zira salih daire içine girilmiştir. Bu tabir bazıları tarafından yadırganabilir. Herkesçe bilinen fasit daire tabiridir. Şimdi de ona kısır döngü diyorlar. İsterseniz biz de bunun zıttına olarak, Salih daireye velut döngü diyelim. Salih daire, iyiliğin iyilik doğurması. Fasit daire ise, kötülüğün kötülük doğurmasıdır. Yaptığımız bir yanlışlık, karşımıza değişik komplikasyonlar ve yeni yanlışlıklar çıkaracak. O da bir başka komplikasyon, bir başka yanlışlık O da daha bir başka komplikasyon Başka yanlışlık Derken sürüp gidecek Evet silahlar çok iyi hazırlanmış İyi tabiyelenmiş ise Karşınıza hep iyi şeyler çıkaracaktır İyilikler yine iyi şeyler doğurur hikmeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesidir Bedir zaferi bir iyiliktir Ruhta Gönülde, düşüncede iz bırakacak müthiş bir iyilik ve bir hayırdır. Bu yolda, can pazarında canını pazara çıkarıp mücadele edenlerin, Allah Celle Celaluhu önlerine bin hayır yolunu birden açtı. Sanki onlara, istediğinizden yürüyün, yürüdüğünüz her yoldan zafere gideceksiniz diyordu ve öyle de oldu. G. Ve Hezimet Müşrikler yedikleri bu darbeyle artık belleri kırılmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her an adeta bir balyoz gibi tepelerindeydi. Uzun zaman bu korku onlara yetti. Eğer bazı Ebu Cehil taraftarları yoğun bir tahrik ve propagandaya girmemiş olsalardı, Uhud'da Müslümanların karşısına çıkmaya hiç kimsenin ne cesareti ...ne de isteği vardı. Kureyş'in Uhud hareketi, bir intikam, bir hınç çıkışıydı. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe, ne olursa olsun bunlarla bir kere daha savaşalım diyorlardı. Hind'in Ebu Süfyan'ı tarihleri, bunun en çarpıcı örneğidir. O şöyle diyordu, benim babam öldü, amcam öldü, kardeşim Velid öldü. Sen böyle avrat gibi içeride oturuyorsun bir avratla beraber oturacağıma gider annemle otururum. Kadınlar her gün ağlıyor, elbiselerini yırtıyor, avurtlarına bıçak atıyor, yüzlerinden kan akıtıyor ve erkekleri tahrik ediyorlardı. Bir senelik bu tahrik, gözü dönmüş bir sürü müşriği tahrik etti ve Uhud'da Müslümanların karşısına çıktılar. O fasla ayrıca döneceğiz. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de öyle bir balyoz indirmişti ki kafalarına bir daha Müslümanlarla karşılaşmayı hiç mi hiç düşünmüyorlardı ama içlerinde öyle bir kin bir nefret hasıl olmuştu ki hiçbir şey onu yatıştıramıyordu. Vaka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in sonunda onlara bir cemilede bulunmuş. Onların kırılan gururlarını rencide edilen onurlarını tamir etmek istemişti. Mesela bütün esirler, zincirler içinde Allah Resulü'nün huzuruna getirildiğinde, o güne kadar Müslümanlara kötülük yapmış bu insanların hepsi kılıçtan geçirilebilirdi. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o derin şefkatiyle bunları affetmeyi yay demiş ve bunları bağışlayalım demiştir. Vaka Cenab-ı Hak, esirlerin bağışlanmasındansa bedelle bırakılmalarını tavsiye edecekti ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı böyle incelerden inceydi. O gün bir kısım esirler de okuma yazma bilmeyen on Medineliye okuma yazma öğretip salı verileceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı da neticesiz kalmayacaktı.